Seifettin Gürselle ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, bugün iki konu üzerinde konuşalım diye konuşmuştunuz canlar. Dün ben yoktum. Birisi bu istihdamı hizmetler sürüklüyor diye evet. bir yazın vardı hizmetlerde. Sadece hizmet sektöründe e, olağanüstü bir istihdam artışından onun dışında bahsedilebiliyor diyorsun. Evet. Ama işsizlik de birikiyor diye. Bir bunu e, ve bunun kadın erkek eşitsizliği üzerindeki yönlerini, bundan başka bir de e, Kıbrıs Rum yönetiminin borç durumu ve son hali, kriz hali üzerinde de pek bilinmeyen bir konu üzerinde bulunmayan. Evet. Çok az söz ediliyor ama, ...giderek daha çok söz edilecek... ...önümüzdeki aylarda. Hı hı. İstersen öncelikle... ...Türkiye'den, Türkiye'deki evet. istihdam... ...durumundan bahsedelim. Evet ki... ...bu gene tabii her ay olduğu gibi... ...her ayın 15'inde... ...Türkiye İstatistik Kurumu... ...bir şeyi açıkladı... ...Türk İş Gücü Piyasası... ...istatistiklerini... ...yani işsizlikte hemen hemen... ...bir yatay seyir, çok az bir düşüş... ...gözüküyor ama bu istihdam... Da bir artış olduğundan değil hatta az da olsa geçen döneme göre bir düşüş oldu. Yani artışta bir azalma. Burada bence dikkat çekici. Onun için radikaldeki yazımın başlığına da onu koydum. Dikkat çekici nokta bir süredir. Bir süredir dediğim aşağı yukarı krizden sonra yani son iki yıldır diyelim kabaca Büyüme giderek düşmesine rağmen işsizlikte evet yani çok küçük bir artış başladı, bir mı oldu. En azından işsizlikteki azalma durdu. Ama gene de büyümenin şeyine göre, cesametine kıyasla ki biliyorsun %3'ün altında bu yıl, bu yıl diyorum özür dilerim geçen yıl evet. beklenen 2012'deki Büyüme çok büyük olasılıkla %3'ün altında olacak. Çünkü bir dördüncü çeyrek kaldı bilmediğimiz ama onu da iyi kötü tahmin edebiliyoruz. Şimdi bu büyümeye göre, bu düşük büyümeye göre aslında işsizlikte daha şey bir artış, daha belirgin bir artış olması gerekirdi. Teorik olarak da Türkiye'nin geçmişteki parametrelerine baktığımız zaman işgücü piyasası parametrelerine böyle olması gerekirdi. Böyle olmadı. Bunun en ilginç şeyi açıklaması hizmet sektörü muazzam miktarda istihdam yaratıyor. Son iki yıldır bu böyle. Yani mesela kriz öncesi böyle bu kadar değildi. Çok çarpıcı bir şekilde mesela son bir yılı söyleyeyim, Ekim'den Ekim'e değişimi, tarımda hemen hemen hiç istihdam artışı artık yok ki. Bu zaten beklenen bir şey. Aksine azalmaya başlaması bile gerekir tarımda istihdamın inşaatta evet bir artış var ciddi bir artış ama yüz bin kadar sonuçta inşaatın payı düşük sanayiye bakıyoruz sadece 75 bin artmış istihdam son bir yılda e bu da normal çünkü sanayi zaten hem çok parlak gitmiyor hem de verimlilik artışı daha çok büyütüyor sanayiyi ki bu da tabi sağlıklı aslında bir gelişme e peki bir milyon küsur istihdam son bir yılda istihdam artışı var. Peki bu nereden geldi? E, tabii geriye bir tek hizmetler Hizmet kalıyor. kalıyor. Tam 806 bin istihdam artışı olmuş. Şimdi bunu da ki anormalliklerden bir tane. Tabii bu çok iyi diyebilirsiniz ama burada bir anormallik söz konusu. Çünkü şeye bakıyorsunuz e, peki bu hizmetler dediğimiz sektörler e, ne kadar büyümüş son bir yılda? Yani %2'yi bile bulmuyor büyüme. Halbuki istihdam artışı %7'ye yakın. %7 evet. Neredeyse. Yani şimdi burada bir, bir, çok açık bir anormallik var. Emek verimi düşüyor demektir bu. Yani emek evet. veriminin düşmesi ne demek oluyor Seyfi? Yani katma değer. Şimdi tabii bu büyüme dediğimiz olay sonuçta katma değerlerin toplamı sektörlerin yarattığı, firmaların yarattığı katma değerin toplamı toplamı eşimlik eğer katma değer yüzde iki artmışsa son bir yılda basitleştirerek söyleyelim istihdam da yüzde yedi artmışsa demek ki o, o ilave istihdam aslında o, katma değeri bir katkı yapmamış. Aksine mevcut şeyi ortalamayı o, çalışan başına düşen o, yaratılan katma değeri düşürmüş ortalamasını. E, bu çok normal değil yani bu nasıl olabilir? İşte, Kamu çok birden şey yaratıyor olabilir. İstihdam ki bu kısmen doğru. Kamuda bakıyoruz mesela eğitim, sağlık, hangi sektörlerde bu hizmet artışları var derseniz eğitim sağlıkta artışlar var. Bu iyi bir şey. Büyük Hı -hı. ölçüde de kamuda büyük bir olasılıkla şey oluyor. Bunu tam ayrımı göremiyoruz. Yani eğitimde ne kadar kamu ne kadar özel ama yani çok sayıda öğretmen alındı falan bunlar tamam ama mesela güvenlik sektöründe muazzam bir istihdam artışı var doğrusu bu beni de çok şaşırtmadı yani nereye baksan güvenlikçi biliyorsun evet. yani bu bir şey haline geldi salgın haline işte bizim üniversitede bir küçük güvenlik ordusu var. Bu bütün üniversitelerde böyle. Evet, ve biraz da psikopatolojik bir hal olduğu evet. söylenebilir bunun. Çünkü bu kendi kendini <gülüyor> yani kuyruğunu yiyen yılan gibi ne kadar daha güvenliğe ihtiyacı olduğunu düşünürse insanlar daha fazlasını talep ediyor, hale geliyorlar galiba. Katılıyorum işte siteler biliyorsun moda. Sitelerde gene bir küçük güvenlik ordusu. Yani bunu istatistiklerde de görüyoruz. Müthiş bir şey artıyor bu sektördeki istihdam. E tamam yani insanlar da iş buluyor ama bu tabii çok böyle eğitim ve sağlıktaki istihdam artışı gibi verimli ve uzun dönemde ekonomiye kazandıracak bir şey değil tabii. Hem öyle hem de bir de madem bu kadar... İstihdam ne yol açıyor. O zaman güvenliği biraz daha giderici, bozucu şeyler yapılması da düşünebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> bunun artması için. Evet. Işte. <gülüyor> e, Şimdi yani e, uzun lafın kısası e, bunun e, bu artışların böyle sürüp gitmeyeceğini ben düşünüyorum. Onun için e, sen de girişte dedin yani Türkiye e, işsizlik biriktiriyor sözü ya da şeyi iddiası diyeyim buradan kaynaklanıyor. Bu sürüp gitmeyecekse burada çünkü biraz geçici bir durum var. Biraz yapay bir durum var. Bu hizmet böyle büyüme düşükken hizmet sektöründe ila nihayet bu kadar muazzam istihdam artışları olamaz. ekonomi o zaman batar ileride. Evet. O bakımdan bana öyle geliyor ki eğer büyümede çok ciddi bir canlanma olmazsa Önümüzdeki aylarda, dönemlerde işsizlik hızla artmaya başlayabilir. Bu tabii bir hipotez sonuçta ama her halükarda büyümede bir canlanma, yüzde dörde doğru bir iç talepteki canlanma sayesinde bir artış olacak. Bunun tabii işsizlik üzerinde nispeten olumlu etkileri olabilir ama bunu önümüzdeki aylarda da olsa konuşma fırsatını bulacağız evet evet bu e, bayağı e, bizi epey bir konu halinde meşgul edeceği benziyor evet işsizlik bu. öyle i̇şsizlik. zaten onun toplumsal yani sosyolojik açıdan da sosyopsikolojik açıdan da en önemli faktörlerden biri sadece bir ekonomi tabi kesinlikle değil. yani toplumun dokusunu bozabiliyor işsizlik tabi Peki buradan o zaman ikinci konuya da birazcık geçelim mi Kıbrıs Rum yönetiminin? Tabii. Aa, bir de yalnız burada dün sözü evet, ettin, evet. kadın erkek eşitliği meselesi evet, var. Evet yani ha. onu ben özellikle dün gündeme getirdim. Bu tabii yapısal bir şey yani yeni bir şey değil burada. Şimdi sorun şu eğitimli şeyde, düzeyde yani lise meslek lisesi ve yüksek öğretim mezunları iş gücünde kadın ve erkek diye ayırdığın zaman kadınlardaki işsizlik oranı erkeklerin iki katından fazla yani şöyle somutlaştırayım örneğin mesela lise düzeyinde işte %9-10 civarında erkek erkeklerdeki işsizlik oranı kadınlarda %20'nin üstünde keza üniversitede işte erkek işsizlik oranı %6-7 civarında bu kadınlarda da %20'ye yakın. Şimdi burada çok ilginç bir durum var ve bu Türkiye'de de tartışılmıyor. Bu yapısal bir sorun tabii nereden kaynaklandığı üzerinde bence durulması lazım. Bir araştırmaya değer yani biz de doğrusu bunu Betam'da araştırmayı düşünüyoruz hı hı. önümüzdeki aylarda. Konuda çalışacağız. Ee, tabii birkaç hipotez yöne sürmek mümkün. Ee, tabii birincisi bir cesamet meselesi var yani cebirsel matematik meselesi var. Çünkü çalışan kadın sayısıyla çalışan erkek sayısı dolayısı işgücü e, sayıları da aynı değil. Kadınlarda daha az olduğu için orada bir miktar daha yüksek olabilir. Fakat böyle iki katından fazla olması tabii hiç şey değil. Hı, çok denge falan açıklanacak bir şey değil. Burada iki tane hipotez söz konusu. Birincisi rezervasyon ücreti dediğimiz olgu vardır işte şeyde, iş gücü iktisadında. Yani hangi ücretten çalışmaya razılar insanlar? Buna rezervasyon ücreti diyoruz. Bu ücretler kadınlar için daha yüksek olabilir. Çünkü erkekler... Herhalde çalışmak zorunda çünkü kültürel olarak da işte aileyi geçindirmek, erkeğin görevi vesaire. Şimdi kadının çalışıp çalışmama kararı biraz daha şey bir karar. Daha için içinde işte sosyokültürel unsurlar da giriyor sadece ekonomi değil. Ee, orada o nedenle daha yüksek ücretler ancak çalışma şeyi olabilir kadının talebi olabilir. Bu bir işsizliği kadın işsizliğini erkeklere kıyasla daha yüksek tutuyor olabilir. Tabi ikinci hipotez de kadınlar şeye uğruyorlar segregasyon işe ayrımcılığa, ayrımcılığa uğruyorlar. Yani aşağı yukarı aynı kalifikasyonlara sahip bir erkekle bir kadın bir işe aday olduğunda firma erkeği tercih ediyor. Olabilir ki bunun böyle olduğuna dair başka bir takım dolaylı güçlü şeyler de, karineler de söz konusu. Çünkü mesela kadının iş gücü daha pahalı. Kadın iş gücü erkeğe kıyasla neden daha pahalı? E çünkü mesela doğum e, izinleri var çok uzun süreli. Işte, e, mesela ev, evlenirse genç bekar bir kadın evlendiğinde kıdem tazminatını alarak, alarak işten çıkabiliyor. Böyle bir hakkı var. Şimdi bütün bunları sen firmanın yerine kendini koyduğun zaman aşağı yukarı eşit düzeyde ben olsa ben de erkeği tercih ederim. Çünkü biliyorum ki onun maliyeti uzun dönemli maliyeti daha düşük olacak daha kalıcı olacak şeyde şirkette vesaire vesaire. Ama bunu bu değişikliği... Kadın lehine değiştirecek olan gene bir devlet müdahalesi gibi bir şey değil mi? Kamu yani, yararına yapılması şart. Yani şimdi önce tabii bir kere şeyi araştırmak lazım. Ee, yani nereden kaynaklanıyor bu? Ne, ne kadarı bu farkın yani bu büyük şeyin evet. işsizlik oranındaki bu büyük farkın bir kere bu söylediğim iki o hipotezden hangisine kadar etkili? Büyük bir ihtimalle bu ikisi de geçerli nedenler arasında ama ne ne kadar önemli falan bu yani çok önemli bir konu dışarıda ben genelde tabii kadınlardaki işsizlik oranı yüksektir Avrupa'da yani çok son zamanlarda bakmadım ama aşağı yukarı böyle bir buçuk katı falan olabilir ama bazı ülkelerde daha düşük bile olabiliyor mesela İngiltere'de biliyorum gene bu eski biraz dayanıyor benim istatistikler ama e, daha düşük biraz daha düşüktü kadın işsizlik oranı yani şunu söyleyeceğim bizde bir Avrupa'ya kıyasla da e, şaşırtıcı bir durum var bu kadın ve erkek işsizlik oranları arasındaki eşitsizlikte ama bakıyorsun neden mesela e, Avrupa'da daha düşük veya hatta İngiltere'de dediğim gibi neredeyse eşit çünkü kısmi çalışma, part-time dediğimiz çalışma yaygınlaştıkça bu oran şeyi de azalmış. Çünkü o zaman daha çok kadın ve daha kolaylıkla iş bulabiliyor. Ve part-time'a baktığınız zaman zaten çoğunlukla kadınlar çalışıyor. Mesela bu da önemli düşünülmesi gereken ki bizde çok kısıtlayıcı part-time şey çıktı ama bir sürü eksiği var. Hala yaygınlaşmadı part-time çalışmak. Evet. Oysa bu mesela kadın istihdamı açısından çok önemli bir konu. Neyse yani biraz lafı uzattık ama yok, yok. bu önemli bir çok konu ileride bir evet. ee, bunu biraz daha kurcaladıktan sonra açık radyoda tekrar konuşuruz. Evet yani işsizliğin birikmesi de tabii ileride çok önemli evet. bazı başka problemlere yol açabilir. Tabii. Onu da tabii ileride konuşmamız evet. gerekiyor. Peki ikinci olarak da kısaca bu... Güney Kıbrıs meselesine e, oradaki kriz kriz olduğuna dair bazı haberler aldık tabi bol. Evet e, başvuruyor e, ama şimdi yeni yeni tabi gündem'e geliyor bu çünkü İspanya ve Yunanistan e, tartışmaktan Portekiz İrlanda daha az tartışılıyordu pek kimse Kıbrıs'ta ilgilenmiyordu bir kere tabi çok küçük bir ülke yani küçük bir ekonomi e, fakat öyle gözüküyor ki müthiş e, küçüklüğüne. Kıyasla muazzam baş ağrısı yaratacak. Çünkü oransal olarak bir kere, durumu İrlanda gibi öyle söyleyeyim. Yani nedir İrlanda olayı? Devlet büyük açıklar verdiğinden değil banka sistemi çökmüş vaziyette. Çünkü işte Yunan tahvilleri almışlar tabii onlardan zarar edildi falan filan ama bir sürü başka kanallık noktası da var. Mesela Alman basını artık açıkça şey yazmaya başladı bu. Rus kara parası atlayan bir banka sistemi Avrupa'da ne işi var gibisinden çok ciddi eleştiriler ortaya çıkmaya başladı. Ama uzun lafın kısası banka sistemi çöktü. Şimdi bunu kurtarmak için banka sistemine 15 milyar euro gerekiyor. Bu 15 milyar tabii hiç para değil. Hani bir Yunanistan'a verilen paralar, İspanya mesela banka sistemini kurtarmak için 100 milyar e, euro e, şey edildi, ayrıldı falan. Çok önemli değil. Evet, fakat, 6'da 7'de biri yani mesabesinde hiçbir evet, şey Evet, fakat yani şeye düşündüğünüz ama şimdi bu parayı şeye verecekler tabii, devlete borç. E, devlet de aynı İrlanda'da olduğu gibi işte bankaları sermayesine koyacak herhalde kısmen. Millileştirme de olacak, devletleştirme de olacak her yani neyse onu bilemiyorum. Fakat birden tabii kamu borcu Rum keziribindeki gelirin üç katına çıkıyor. Peki tam bu noktada ufak bir parantez bir şey sorabilir miyim? Yani mesela bu kara para aklama gibi çok ağır aslında evet. bu hem ulusal hem de uluslararası hukukada aykırı işlerden bahsediyor. Bu bankacılar, çeşitli şeyde bankerler ve finans kuruluşları illegal işler yaptılar ama viciklerinin hiç içeride e, yani kurtarıldıklarını biliyoruz sadece evet. üstelik bir de kurtarılmanın üstüne IC gibi bir de dava ediyorlar Amerikan hükümeti evet. yeterince şey vermediniz diye. Peki bu insanların hukuki soruşturması yapılması gerekmemese kara para soruşturulması bu durumda. Tabii Avrupa'nın bunu çoktan soruşturması gerekiyordu. Soruşturdular da fakat tam olarak şey demediler. Yani Şimdi şöyle bir tabii hassasiyet var. Banka sisteminde çok üzerine gittiğin zaman yıkabilirsin. Büyük zarar, Şimdi büyük zarar verdiğin <gülüyor> zaman korkuyorlar bu sefer. Bu ekonomiyi de batırır. Çünkü o kadar ekonominin kalbindeki bu finans sistemi. Ee, tabii e, bunu dolayısıyla çökertmeden içeriden reform etmen lazım. Evet. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Tabii çok böyle ayuka çıkmış kanunsuzlukları da soruşturuyorlar ve bazen hapis bazen para cezası kesiyorlar. Mesela bu Libor skandalı nedeniyle işte sanıyorum epey bir şey var hala ya da devam ediyor. Evet, hapiste olan kimse hatırlamıyor ama ben. Olan Amerika'da da, da hatırlamıyor. Para cezası ya <gülüyor> falan filan. Onlar da tabii çok etkili değil sonuçta caydırıcı cezalar değil. Haklısın, ama bu şeyde Güney Kıbrıs'ta o tabii skandal boyutunda evet yani. ve sözde bunun üzerine gittilerdir. Yani doğru düz sonuç alamamışlar. Belliki ve şey de savunuyor. Yani bizim diyor kolaylıklarımız var diyor geçenlerde. Rus Maliye Bakanlığı bir demeci vardı bizim banka sistemimizde işte bir sürü cazip şey var kolaylıklar var önce sadece Rus parası yok şimdi Çin, Çinliler de gelip burada para yatırıyorlar diyor oh, oh, harika yani e, şimdi Almanlar da tabi e, iyice hani Yunanistan bir taraftan zaten parası verildi daha da verilecek esas orada bomba tabi e, ileride ortaya çıkacak çünkü büyük çapta borcunun silinmesi lazım. Çünkü başka türlü işin içinden çıkamayacaklar. O borç silinmesi de artık tabi bizzat Avrupa'nın yani Avrupa devletlerinin başta Almanlar olmak üzere verdikleri paranın bir bölümü silinecek. Orada zaten kıyamet kopacak. Bir de bunun üstüne Kıbrıs çıktı. Dediğim gibi belki verilecek kurtarmak için para yüksek değil ama böyle bir arka planı var ve ilginç tarafı Ristofyaz daha anlaşmayı imzalamadı. Tabi bu ...bunun karşılığında muazzam bir kemer sıkma. Gelecek, şey, onu soracaktım ben de. Evet. Troika istiyor. Ee, imzalamadı çünkü biliyorsun 17 Şubat'ta seçim var. Ee, aday değil, tüyüyor yani. Amiyane yani tabirle, Ristofyas tam bir enkaz bırakıp yeni başkana enkaz bırakıp tüyüyor. İşte Anastasia Diss'in şey etmesi, merkez sağ e, lider e, başkanlığı alması bekleniyor... Ee, onun üstüne kalacak e, bu anlaşma. Tabii bunun Kıbrıs sorunuyla ilgili e, Kıbrıs'taki müzakereler ve işte meşhur Kıbrıs sorunumuzun çözümü üzerine nasıl etkileri olacak? Onu da tam kestiremiyoruz. Bu da aslında tartışılması gereken bir konu. Olumlu mu etkiler? Olumsuz mu etkiler? Rumları daha şeye yöneltir mi? Hani daha e, bir çözüm? Samimi olarak çözüm bulmaya mı yöneltir yoksa aksine içlerine kapanırlar kendi krizleriyle mi uğraşırlar onu da kestiremiyorum. Evet son bir evet. süreyi bitiriyoruz ama Can ufak, hiç bir şey tespit etti. Onu ufak bir sonra. detay var Seyfettin Bey. Güney evet. Kıbrıs Rum kesiminde yani bir yılı aşkın süredir işsiz olan kişilerde yavaş yavaş ülkelerini terk edip Suudi Arabistan'a gidip orada çalışmaya başlamışlar. Rumbasının da bu durumu 1974'teki savaş ortamına benzetmiş ee, ve durum 74 sonrasını anımsatıyor demişler. Bu işsizlerin göçünü. Yavaş yavaş da Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve e, e, diğer Arap ülkelerine doğru bir göç başlamış, işçi göçü başlamış. Yani Rumlar mı göç ediyor? Evet Şu Rumlar da... göç ediyormuş çoğu üniversite mezunu çalışan adam. çünkü orada böyle şeyden Asya'dan gelen işte daha böyle otel otel vardı çalışan şeyler de vardı bu tabii ilginç bunu söylemen e, iyi oldu ben bilmiyordum şimdi bu daha da hızlanacak çünkü daha e, henüz o e, istikrar programı uygulanmaya başlanmış bile değil yani devletin çok iyi bir sıkması gerekecek ve işsizlik daha da artacak. Öyle işte ilginç tabii bir takım sonuçlar ortaya çıkacak. Evet. Bu, evet. bu haberntv MSNBC'den geliyordu ve çoğu üniversite mezunu olduğundan bahsediyorlar. Kalifiye eleman olarak tabii. gidiyorlarmış. Tabii. Tabii. İyi eğitilmiş bir şey. İşte işte şeyde Yunanistan'da işsizlik aynı artmaya devam ediyor. Yüzde 27'ye dayandı. Evet. Hmm. 850 bin nüfusuyla yüzde 26.5miş en son olan. Öyle ee, mi? Evet. En son olan rakamlara hmm. göre. O çok o, çok şey. Yani bunları yeni yeni keşfediyoruz açıkçası. Hiç ilgilenmiyorduk. Evet, zaten bizi birinci dereceden ilgilendiriyor Kıbrıs sorunu yüzünden. Tabii. Christine Lagarde zaten IMF Başkanı da yani krizin pek böyle kolay kolay aşılamayacağını bütün Avrupa için de söyledi. Evet, Hatta söylüyor. Amerika için bile. Söylüyor doğru. Peki bunu çok konuşacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.